Radyo tiyatrosu. Bir yabancı. Yazan Emlin Williams Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Zihni Küçümen Efektör Korkmaz Çakar Konya Sanatçılar Fen Kamran Ustaer Martin Erhan Yazıcıoğlu Vera Ayşegül Yalçın Nello Metin Serezli Hilda Candani Sensay Benkort Güler Ökten Bir saniye şimdi söyleyeceğim çok önemli Biraz düşünmeliyim ee, Ne demiştim az önce Sizlere bu konuyu açmaktan gurur duyuyorum demiştim Evet Konuşmama Nedlow motorlarının genel müdürü olarak değil Bir hemşeriniz olarak başlamak istiyorum Bence bu başlangıç harika bir tane. <gülüyor> Martin indir <o> ayaklarını <gülüyor> kanepenin üstünden ee, Şu mı? çeker misin şekerim ha, Tabii sevgilim Martin sana o ayaklarını indir dedim Evet <gülüyor> Papyonun pek yakışmış sevgilim hmm. Bu geceki yemeğin en yakışıklı erkeği sen olacaksın <gülüyor> Bakın akşam gazeteleri nasıl başlık atmış Chesterford Sokak cinayeti Özellikle mi yapıyorsun Beni sinirlendirmek için mi okuyorsun o gazeteyi Lütfen Martin Olayın hala etkisinde olduğumuzu biliyorsun Arkadaşının Evet evini... evet söyleyin Arkadaşım cinayet işlemek için bu evi seçti değil mi Ondan söz etmenizi istemiyorum artık O arkadaşlık yüzünden en önemli sınavını veremedi Baban gene de anlayışlı davrandı sana karşı Verdiği sözü yerine getirmemesini anlayışlı davranmak mı diyorsun sen? Arabadan söz ediyorsan derslerine engel olmasın diye almadığını biliyorsun Bütünlemeye kalmanı hala hazmedemiyorum bir çocuk babasına karşı olan sorumluluklarını bilmeli. Size baba sözcüğünü kullanmamanızı daha önce de söylemiştim. Martin. Seni yanımıza aldığımızda durumunu kavrayamayacak kadar küçüktün. Senin için bir hiç olduğumuzu söyleyemezsin. Sizin isteğiniz çevrenin ilgisini çekmekti. Bunda da başarı sağladınız. Herkes ne iyi kalpli kimseler demiş. Sana anne olabilmek için elimden ne gelirse yaptım. Beni üç yaşında evlatlık olarak aldınız. O yaştaki çocukların da unutamayacağı şeyler var. Bu ukalaca konuşmaları bırak... O kadar çok şey biliyorsan bu bilgiçliğini derslerine göster e, Affedersiniz efendim Ne var Hilda e, Bir yabancı sizinle görüşmek istediğini Bir söylüyor. yabancı mı Dışarı çıkmak üzere olduğumuzu söylemedin mi Bay Neldov Randevumuz olduğu için ikinci bir randevu almaya gerek duymadım Adım Fen, Fen aa, Evet tabi tabi Buyurun Bay Fen e, Size kalacağınız yeri bildiren bir telgraf çekmiştik Haklısınız fakat ben pek erken çıktım Doğrudan doğruya buraya gelerek sizleri rahatsız etmemem gerekirdi İnanın çok üzgünüm e, Oturmaz mısınız Teşekkür ederim Bay Feni seni sınava yetiştirmesi için tuttuk Martin Tanıştığımıza sevindim Martin Ben de öyle İsim verirseniz içeriden kasama alır e, Biraz dikkat etmeniz gerekecek Bayfen. Martin oldukça dik kafalı Tasalanmayın Bayan Vera bu yaşlarda hepsi birbirine bende Araba geldi Vera gidelim ah, Ben de gitmeliyim e, yoyo, Kalın siz onunla konuşun Kalacağınız yerin adresi işte şu kağıtta yazılı. Teşekkür ederim. Martin. Martin. Ee, Martin. Bayfen ile ilgilen. Ders saatlerini birlikte kararlaştırırsınız. Biz gidiyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler bayfen. Yarın görüşürüz. Tabii efendim iyi geceler. İyi geceler. Babanız gerçekten büyük bir iş adamı. Patron demek istiyorsunuz herhalde. Ben, ben babanızdan söz ediyorum. Ben ona baba değil patron derim. Ya demek patron, pek öyle olsun. Yarın ilk iş olarak ders programını çıkartırız. Oh güzel. Şu tablo gerçekten çok güzel. Bakın, benimle anlaşmak istiyorsanız tuttuğunuz yolun pek yararlı olacağını sanmıyorum. Ne yolu, ne yarar? Yapmacık davranışlardan bıktım artık. Başında iki tane var zaten. Şimdi bir de siz çıkarsanız, ah şu tablo gerçekten çok güzel. Oysa çok kötü bir kopya. Bunun böyle olduğunu benden iyi bilirsiniz Kötü kopya olduğu doğru Ayrıca size karşı yatmacık davrandım Bu da doğru Martin Bizki ee, içersin değil mi? <gülüyor> İçerim tabi Patron riskisinden aldığımızın farkına var mısın? Varsın mı? hiç önemli değil Nasıl içersiniz? Soda ile ee, mi? Hayır hayır soda istemem Burada bir cinayet işlenmiş öyle mi? Neden sordunuz? Böyle merak ettim nasıl olduğunu öğrenmek için Gazeteleri okumadınız mı? Yolda akşam gazetelerine baktım fazla bir şey yoktu Çok iyi arkadaşımdı Bu konunun açılması canımı sıkıyor Neler olduğunu bilmek istiyorum Martin Oxford'da birlikte okuyorduk Sınıf arkadaşımdı Noel tatilini benimle birlikte geçirmeye gelmişti Bizde kalıyordu Bir gece İsveçli bir kız arkadaşıyla geldi eve Aralarında tartışma çıktı O da kızı bu odanın içinde öldürdü Hepsi bu kadar Peki sen... Sen neredeydin o sırada? Dışarıda arkadaşlarla birlikteydim ben Yarış kulübündeydim Tanıklar başka türlü konuştular Kızı öldürmesi için sen zorlamışsın Onu tehdit etmişsin Bir şey bilmediğinizi söylüyorsunuz ama her şeyi benden iyi biliyorsunuz O halde bu olayda benim suçum olmadığını da bilmeniz gerekir Hem ne oluyor sizin? Bu ilginin bir nedeni olmalı? Var tabi Katil diye yargılanan benim oğlumdu Dün sabah asmışlar 20 yaşına yeni girmişti. Başlayın Bir Bugün patrona karşı olan duygularından söz ediyordum oğlunuza. O da bana sizi anlattı. Öyle mi? Onun için yaptıklarınızdan büyük mutluluk duyuyordu. Beni Oxford'da büyük fedakarlıklara katlanarak okutuyordu derdi Görevim gereği yanında bulunamıyordum. İse çağlarında hiç ayrılmadım ondan. Annesi de babası da bendim. Biliyorum. Mahkemede yoktunuz. Yoktum, ders için Avustralya'da bulunuyordum Ayrıca hemen gelmek için yeterli para da yoktu yanımda Hapishaneye gittiniz değil mi? Evet, son kez görebildim onu orada Yanından ayrılırken... ...baba onu ben öldürmedim dedi Son sözleri bu oldu Otele döndüğümde uzun zaman kendime gelemedim Kulaklarımda hep aynı söz çınlıyordu Onu ben öldürmedim Bu durumda benim öldürdüğümü düşündünüz Evet Gazetede babanızın öğretmen aradığını belirten ilanını görünce hemen buraya koştum eh, Şimdi hemen çalışmaya başlayalım ne dersin? Çalışmaya mı? Nasıl yani derslere E Hayır Yani için mahkemeye yeniden dönelim Sorular cevaplar Kabul Sigara? İçerim Önce şunu söylemek istiyorum Buraya geldiniz benimle konuştunuz Artık herhalde katilin ben olduğumu düşünmüyorsunuzdur Bilmiyorum Bakın benim katil olabileceğime inansaydınız benimle böyle açık kalplilikle konuşabilir miydiniz? O halde kim öldürdü? Ama belki sen de oğlun Pol'ün öldürdüğünü düşünüyorsundur. Evet, sen de öyle düşünüyorsun. Tanıkların ifadelerini biliyorsunuz. Kapıcı on bir o İsveçli kızla içeri girdiklerini görmüş. Sonra Pol yarımda terk etmiş evi. Çok heyecanlıymış. Üstü başı yırtıkmış. Kravatı da yokmuş. Şimdi kestiremediğimiz bir nedenden ötürü tartışmışlardır. Pol de çarçabuk giyinip çıkmıştır dışarı. Bu arada kravatını unutmuş olamaz mı? Anlıyorum İnandırıcı olmadı belki fakat onun öldürmediğini biliyorum Sabah İsveçli kızı ilk gören aşçı kadın oldu Öldürülmüştü Ben otele gidiyorum Yatsam iyi olacak Bir saniye lütfen Alo Evet Aa, Merhaba Karen Yok olmaz bu gece olmaz Güle güle Bağışlayın Ablasıydı bu konuştuğum Yani ölen kızın ablasıydı demek istiyorum Poli de onlarla ben tanıştırmıştım zaten Anlıyorum Hoşçakal Martin Güle güle Beni yanlış anlamanızı istemiyorum Polis severdim çok iyi arkadaşımdı Eğer onu kurtarmak için herhangi bir şey gelseydin elimden Gözümü kırpmadan yapardım Teşekkür ederim Martin ee, Kız neden oğluma genç ne de o beni korkutuyor demiş olabilir Bundan ben de bir şey anlayamadım Bay Fenn İnanın o kızı yalnızca iki kez gördüm Pekala Martin Oğlumun tutuklanmasını nasıl karşılamıştı üvey babanız Yazlıktaki eve telefon etmişti polis Ben orada değildim Ama döndüğüm sırada hepimiz gibi etkilenmiş görünüyordu Sonra sakinleşti her şey normale döndü Peki sabah ne oldu En küçük ayrıntıya dek hatırlamaya çalışın Öyle yoğun şeyler oldu ki Bir sürü telefon konuşmaları Gazeteciler ha, Sonra bürosuna gitti Bir ara pol açıklamada bulunduğu için polis görüşmek istemiş Açıklama mı dedin bu önemli Nedlov nasıl karşıladı bunu Hatırladığım kadarıyla pek önemsemedi O mu konuştu polislerle Hayır ben konuştum yatak odasında Nerede yatak odası Koridorun ucunda Buraya ona haber vermek için girmiştim Şurada ayakta duruyordu. Karısı da yanındaydı Bunu çok iyi hatırlıyorum Çünkü burada olmaları şaşırtmıştı beni Neden Ben açmadan önce telefon uzun uzun çalmıştı. Sen açmasaydın telefona ikisi de cevap vermeyecekti demek Öyleyse önemli bir tartışmaya girmişlerdi. Telefonu duymamışlar. Evet doğru. Ne yapıyordu dersin ikisi? Ne yaptıklarını bilmemiz çok önemli. Burada olduklarını anlayınca kapıyı açıp içeri girdi. Ne diyorlardı? Hiç. Bir şeyler duyduğunu söylemiştin az önce. Bir ses duyar gibi oldum. Yani daha doğru söyle bir şey. Ee, koridora çık Martin ve bana kulak ver. Ee, hayır bu değil. Ha peki yapın. Olmadı bayanlara. Bu da değil. Şimdi şu sese kulak ver bakalım he? Hayır Bu belki benziyor ama bu ses değil Ben içeri girdiğim sırada çekmeceyi kapatıyordu Ama ayaktaydı Oysa o durumda ayakta olamaz ama ayaktaydı işte Yani şu anda benim durduğum gibi duruyordu değil mi? Evet evet öyle aynı sizin durduğunuz gibi Anladım ee, Şimdi bir kez daha dışarı çıkar mısın evet. lütfen Evet O ses buydu işte Şurada bir çekmece daha var Tabanca Patronun tabancası bu Mermiler de yanında Dolu mu? Boş Oysa o sabah bu tabanca doluydu Karısını ölümle mi korkuttu acaba? Neden yapsın bunu? Belki de intihar etmek istedi O mu intihar edecek? Onun gibi kalleş bencil bir ha Polisten çekinmediğini söylemiştin Evet hiç kimseden çekinmez Yok yok hayır Birinden çekiniyordu Karısından mı? Evet ona hiçbir zaman yalan söyleyemezdi... Karısı olayı öğrendiği zaman karşı çıkmış olmalı... Çocuğun suçsuz olduğunu söylemiş olmalı... O da buna karşılık intihar ederim diye bir blöf attı ortaya... Ve blöf tuttu... Sen içeri girer girmez onu ayakta görmenin nedeni buydu... Bir dakika bir şey duydum... Geldiler... Şu, şu tabancayı hemen yerine koy... Evet evet... Ah, burada mısınız? Hala oturuyor musunuz? Benim uykum geldi çok kalmak istemedim ee, iyi geceler bay e, fen ah bayfen nasıl da unutmuşum inanın bayfen bu günlerde kafam çok karışık yemeği birlikte yedik bayfen izleyeceğimiz ders programını ayrıntılarıyla hmm, anlattı bana neyi, ne kadar sevindim bilemezsiniz arabada babana anlaşabileceğinizden söz ediyordum ben de <gülüyor> affedersin bayfen misafir odasında kalabilir değil mi Düşünürüz Ay, Şimdi çok geç oldu Hem sonra biliyorsun Neyi biliyorum e, O odada e, polin kaldığını mı e, Biz Bayfen'in burada kalacağını düşünmemiştik Martin. E, Hem senin de söylediğin gibi O odanın pek uygun düşeceğini sanmıyorum Bence yani... Bayfen için o odanın hiçbir önemi yok Öyle değil mi efendim e, Yok hayır benim için hiç e, önemli efendim. değil Önemli değilse bakarız Ay, Sıcaktan bunaldım üstümü değiştireceğim ah. Burada kalın Sakın gitmeye kalkmayın Her şeyi bana bırakın doğru değil. Hayır hayır. Bence çok iyi başladık. Siz sıkılmıyor musunuz? Ben ne yaparsam yapayım bunalıyorum sıcaktan. Ah Martin, radyoyu açmayı unutturma bana olur mu? Babanın konuşmasını dinlemek istiyorum. İçki ister misin? Aa, hayır istemem. Yemekte durmadan içki içirdiler zaten. Nasıl geçti yemek? Ha, işte, daha da sıkıcı olabilirdi. Otursanız abi teşekkür ederim. O çekmecenin ne işi var orada? Ee... Müsvette kağıtı arıyorduk Baban eşyalarının karıştırılmasından hoşlanmaz bilirsin Yoksa benim de mi intihara kalkışacağımı sanıyorsun Tıpkı onun yapmak istediği gibi Kimden duydun bunu Kimden duyduğum önemli değil Sözü nereye getirmek istediğini anlamıyorum Martin Ama yabancı birinin önünde utanmıyor musun delirdin mi Ben gideyim Hayır kalın Martin. Bana bir tanık gerek Bırak o tabancayı Martin Seni intiharla korkutmak istediği gibi mi diye sordum Ne demek istiyorsun diye soracağın yerde kimden duydun diyorsun Peki Madem öğrenmek istiyorsun söyleyeyim Bir mektup yazıyordu Silah da masanın üzerindeydi Bu evde bir cinayet işlendi Olay hepimizi sarstı Sonra bez parçasını görünce Tabancasını temizlediğini anladım Kapıldığım yersiz endişe ikimizi de güldürdü İşte hepsi bu kadar Bu sözlerin gerçek olduğuna yemin eder misin? Ne demek oluyor bu uzayıp giden saçmalık Söyler misin bana? Cinayet babanın da benim de sinirlerimi yeterince bozdu zaten her şey sakinleşmeye yüz tutarken ortalığı karıştırmanın anlamı yok Martin Görüyorsunuz bayfen Size insanı uğraştıran bir çocuk olduğunu söylemiştim değil mi? Tabancanın yanında bez vardı dedi Bezi hatırlıyor musun? Ben yalnızca gazeteyi gördüm Gazeteyi mi? Evet gazete Tamam bakın şuradaki Observer gazetesini alıyorum ve içine mavi kağıdı saklıyorum Mektubu gazetenin içine sakladı karısı içeri girince mektubu bu yüzden göremedi Evet Telefonla konuştu Peki sonra, sonra ne oldu Sonra patronun odaya girip kanepeye uzandığını gördüm O sırada ben bir şey içmek için dışarı çıkmıştım Evet önce postaneye gittim Sonra da poli görmeye çıkacaktım Neden gittin postaneye Neden mi gittim bilemiyorum O sırada istediğim tek şey poli görüşmekti Ama durun Odaya pole birik satır bir şey yazmak için girmiştim Masanın üzerinde Observer gazetesini gördüğümü çok iyi hatırlıyorum Durmadan Observer gazetesinden söz ediyorsun Peki sonra Gazetenin pole ait olacağını düşündüm her hafta bu gazeteyi postaladığını biliyordum İyi ama o gazeteyi size ben postaladım İçinde hiçbir şeye rastlamadınız mı? Yollanan birkaç gazete birikmişti evde acele çıktığım için hiçbirine bakamadım Gazeteleri Avustralya'dan mı bıraktınız? Yok hayır valize attım Burada yanımda işte Açın çabuk valizi İşte, işte mektup Yavaş ol yurtacaksın Dinleyin bayefendi Bakın ne yazmış Şerefli bir adam ve eski bir asker olarak Yapacak tek şey kalıyor Ölmek bunun böyle olmasını ben istiyorum. Ne dersiniz? Evet, devam et. Bu evde birini delice kıskanıyordum. Karımı boks maçına götürdüm. Onu orada bırakarak eve döndüm. Beni beklediğini biliyordum. Gerçek budur. Katil benim. Nedlov. Oğlum suçsuz yere asıldı Martin'in. John Nedlov cezasını çekecek. Onu öldüreceğim. <Gülüyor> Hilda Buyurun efendim Banyoyu hazırlar mısın Peki Bay Nedlo. Ah, Gel bir dakika şöyle bakayım hmm, Sana çok güzel olduğunu Daha önce söylemiş miydim hiç Teşekkür ederim Olmaz, olmaz. öyle kuru bir teşekkürle olmaz Sizin yaşınızdaki bir adama bu tür davranışlar Hiç yakışmıyor Bay Nedlo ah, Demek seni rahatsız eden yaşım Ama bu hiç önemli değil Hadi gel bakayım şöyle Hadi canım Bırakın. Bırakın diyorum size ee, Henüz telefon etmediler değil mi sevgili? <gülüyor> ne o Ne var Neden yüzün kızarmış senin ee, Yok bir şey yok Dolabı açarken kapısı çarptı Nedir o elindeki öyle Walter'a ufak bir armağan aldım Walter mı Walter Fan Walter <gülüyor> <Aa>, Şu öğretmen <gülüyor> Kaç aydır bizde bu adam dört ay oldu değil mi Hı, Aşağı yukarı Aa. Ah bayfen, biz de şimdi sizden söz ediyorduk Aa. Çok naziksiniz bayan Vera Biletinizi aldım Teşekkür ederim yorulmadınız değil mi yo, yo. Sizi yormak istemezdim <gülüyor> Hayır yolumun üzerindeydi zaten Şu Paris'te kalacağın yerin adresini ben de alayım Aa, Adres bayfen de sevgilim o sana verir birazdan Ah az kalsın unutuyordum Bayfen, bu sizin Aramızdan ayrılıyorsunuz Bizleri unutmamanız için <gülüyor> Utandırıyorsunuz beni hiç gereği yoktu Aa, i̇şte Martin de geldi Nedlov Biraz gelir misin sevgilim benimle Hadi Nasılsın Martin Yarın beni beklemeleri için kaldığım pansiyona bir telgraf çektim Az önce sizden söz ediyordu Patron mu Evet değiştiğinizden söz ediyordu Değiştiğini sanmıyorum ama verilen şu armağana bakılacak olursa Zengin bir kadının ilgisini çekmeyi başardım galiba Yarın Belfast'a gidiyorum siz de kendinize yeni bir iş bulacaksınız herhalde Bu durumda başka bir çözüm yolu Bulmuş olabileceğinizi düşündüm Nasıl bir çözüm yolu Bilmiyorum ama mektubu polise verebilirdiniz Suçlu bulunması için yeterli değil mi Ülkenin en iyi avukatlarını tutar kendine Ne yapacağız o halde Yapılacak şey pek öyle zor değil Martin Planda ufak bir değişiklik yaptım Nedov'un yanı sıra bir kişinin daha ölmesi gerekiyor İki kişi mi Peki öteki kim olacak Bayan Lenny Patronun sekreteri. Evet ancak bunu isteyerek yapmadığımı bilmeni isterim Planın yürüyebilmesi için bir kişinin daha ölmesi gerek Bu yüzden sen hemen bu gece Belfast'a hareket etmelisin İşin kalan yanını ben hallederim Hayır Bay Fah. Bu işe birlikte başladık, birlikte bitireceğiz Pekala, pekala, öyle olsun Şimdi planı ayrıntılarıyla öğrenmeliyim Her şey bu gece olacak Saat akşamın yedisine dek Bay Nedlow, karısı, sonra senle ben Yani evlatlıkları ve öğretmeni evde olacaklar Sonra Bay Nedlow karısıyla birlikte tiyatroya gidecek biz gece 11'e doğru bir ara Bayan Lenny'i buraya çağıracağız. Kısa bir konuşmadan sonra Bayan Lenny odada tek başına beklemeye başlayacak. Patron ne zaman gelecek? Patron önce karısını gara götürecek tabii. Tren hareket edinceye dek orada kalacak. Sonra şoförü onu buraya yani evine getirecek. Gece yarısına doğru bir silah sesi duyulacak. Silah sesini duyan komşular kapının önüne gelecekler. Kapıyı sen açacaksın. Üzerinde pijamaların olacak. Babanın tabancasıyla intihar ettiğini söyleyeceksin onlara. Tabanca boş değil miydi? Bu sabah doldurdum ben. Güzel. Ben gidip üstümü değiştireyim Oo, Yalnız kalmışsınız bay ben Bir içkiye ne dersiniz İçerim bay Nedlo, içerim tabii. Ben de sizinle bir şey konuşmak istiyorum Buyurun bu sizi dinliyorum ee, Yalnız pek fazla vaktim olmadığını bilmenizi isterim O halde ben de en kısa yoldan söyleyeyim size ha. 22 Aralık gecesi Bu odada bir cinayet işlediniz Şimdi bunu nereden çıkartıyorsunuz Bu önemli mi sizce ne demek istediğinizi anlayamıyorum Oysa ben çok iyi anladığınız kanısındayım Karınıza intihar edeceğinize dair yazdığınız mektup Bunun en iyi kanıtı olsa gerek Bu mektup bente Bay Nedlow İftira eh, kokan bu sersemce sözlere inanmıyorum Alçak kör birisin sen Bana şantaj yapıyorsun Bu sözlere inanmaya mecbur kalacaksınız Siz acımasız ve gözü dönmüş bir katilsinizsin. Herhal çık buradan defol Şerefli bir adam ve eski bir asker için Artık yapacak tek şey kalıyor Ölmek Bunun böyle olmasını ben istiyorum Böyle yazmamış mıydın yeter, yeter susun lütfen Kalbim be. Su Biraz su verin şuradan Onu öldüren ben değildim Ben öldürmedim onu Odaya girdiğim zaman ölüsüyle karşılaştım. Çok sinirliyim bugünlerde. Size gerçeği söylüyorum. Bakın dostum, isterseniz her şeyi karıma da sorabilirsiniz. Konuşmak istiyordunuz, konuşun. Ama çok önemli bir randevum var diyorum. Şimdi size benim vereceğim randevu çok daha Vakit, önemli. Bakın söyledim size. Sözlerime çok iyi kulak verin Bay Ne. Bu gece karınızı Paris'e gidecek trene yolcu edersiniz Sonra da o önemli randevunuza gelirsiniz Ancak saat tam on birde burada evde olacaksınız Ben emir almaya alışık değilim On beş yıldan bu yana bir milyondan fazla adamıyım Saat tam on birde burada olacaksınız Bay Nedlov ah, İşte ben hazırlandım ah. Ne oldu sevgilim? Neden yüzün sararmış? Ah, yok bir şey Kalbim biraz sıkıştırdı az önce Hemen bir doktor çağır Hayır hayır hiç gerek yok Hem ah, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum Merhaba <gülüyor> Martin bu ne biçim kılık böyle Ne var kılığında Şu kravatın rengine bak İnsanın sinirini bozmak için elinden ne gelirse yapıyorsun ya, Az kalsın unutuyordum Tiyatro için biletlerim. Ah Çok teşekkür ederim Bayfen Sevgilim senin bu gece heyecanlanmaman gerek <gülüyor> Tiyatroya gitmeyelim Trene de yalnız giderim ben Ay. Biraz hava almam daha iyi olur Hadi hemen gidelim Sizinle vedalaşma zamanı geldi Bay Fett. Evet öyle Bayan Her şey için çok teşekkür ederim Yazacaksınız değil mi? Elbette ben de size Paris'te iyi eğlenceler dilerim Teşekkür ederim Sana da Belfast'ta iyi şanslar Martin Teşekkür ederim hadi sevgilim gidiyor muyuz? <Gülüyor> tamam tamam geliyorum Hoşçakalın Hoşça kalın. Bir an için tiyatroya gitmeyeceklerini sandım. Krene yalnız giderim demesi her şeyi alt üst edebilirdi. Şu an için planımızda hiçbir bozukluk yok. Şimdi sen yarın sabah gidecek misin gibi valizlerini hazırlamalısın. İşte uçağın pervaneleri dönmeye başladı. Hı hı. Alan dümdüz önümüzde. Bir an önümüze set çıkar gibi oldu ama fakat tekerlekler çoktan yerden kesildi. Uçuyoruz. Kademi Polin anısına kaldırıyorum. Polin. Yavrumun anısına. Bir yabancı Demek araba yarışlarında böyle şeyler oluyor ha Martin? <gülüyor> Doğrusu çok ilginç. Hiç araba kullanmadığımdan bu konuların yabancısıyım. Evet, araba yarışları. Bu yarışlarda dönen bir takım dolaplar gerçekten çok ilginçtir. Biliyor musunuz Bayfen ben bu geceye dek sizin için tanıdığım en mantıklı insan diyebilirdim. Şimdi aynı düşüncede olmadığını mı söylemek istiyorsun? Belki yine aynı düşüncedeyim ama eskisi kadar güvenli değil. Neden? Çünkü örneğin bugün, davranışlarınız daha çok duygusaldı. Poli düşünüyordum. yalnızca poli Öyle değil mi Evet Martin haklısın onu düşünüyordum Biliyorum Başlayın rahatsız ediyorum Ne var Hilda bir şey mi oldu Yarın sabah hepimiz yola çıkıyoruz erkenden yatmalıyız Aşçı kadın gitti mi Evet çıkalı iki saat kadar oldu Yapacak bir şey yoktur artık Yatın sizde az sonra bizde yatacağız Yarın ben de ayrılmayı düşünüyordum Bir pusula yazdım Bayan seyahatten dönünce verirseniz memnun olurum Olur olur ver iyi geceler İyi geceler ne yazıyor o pusulada Siz dönünceye dek ayrılacağımı bildirmek için yazdım bu pusulayı Siz olmadığınız zamanlar kendimi emniyette hissetmiyorum Ne söylemek istediğimi anlayacağınızı umarım İmza Hilda Bu iyi işte Şimdilik her şey yolunda gidiyor Evet sen yine şu arabalardan söz et istersen Zaman gelsin diye açmıştım o konuyu Bir ses var dışarı Duydunuz mu Galiba asansör Sakin ol Martin Hem bırak artık o içki bardağını elinden yeterince içtin Ayak sesleri kapının önünde durdu Açayım mı? Anahtarı var mı? Evet var Buyurun ee, Bay Nedlov evde miydi acaba? Hayır bayan evde yok Ziyan yok Beklerim ben de Kim olduğunuzu söyler misiniz lütfen? Zili hizmetçinin duymasını istemediğimden çalmadım Bay Love'la randevum olduğu için geldim bu saatte burada randevu vermesi biraz tuhaf geldi bana ee, Sakıncası yoksa adınızı öğrenebilir miydik? Hiçbir sakıncası yok tabi Adım Court. Siz üvey babamın sekreteri bayan Lennie'nin annesi değil misiniz? Evet iyi bildim Martin Bak görüyorsun değil mi? Ben de seni çok iyi tanıyorum Lennie her şeyini söyler bana Çünkü biz onu babasıyla öyle yetiştirdik Babası sağanak boşalmadan bulutlara bakmalı derdi Öyle bulutlardan yağmurun ne zaman yağacağı anlaşılır değil mi? Babası mı söylerdi öyle? Evet babası söylerdi tabii ee, Sizde tuhaf bir hal görüyorum ben Yoksa başka bir konuğunuz mu var içeride? Bu gibi durumlardan anlarım fazlalık olmak istemem Yok <gülüyor> yok yo, hayır düşündüğünüz gibi değil ee, Bir şey içermeydiniz bizimle? Hayır teşekkür ederim Sigara? <gülüyor> Bir tane içerim ama kendi sigaramdan Ne demişler zehirleneceksen bile Kendi zehrinle zehirlen <gülüyor> Bayan annenin şu sırada evdedir herhalde değil mi? Evde tabi yatıyor Babasının değmiyle midesiyle kalbinin yerini şaşırmış durumda Buna biraz da babanızın sebep olduğunu söylemeliyim Pardon love Üvey babanız da değil mi Yani bazı şeyleri istediğim gibi sıkılmadan konuşabilirim sizinle. Tabii bayan da istediğiniz gibi konuşabilirsiniz Bay Nedlov'un büyük ve becerikli bir iş adamı olduğuna kuşkumuz yok Ancak bu nitelikleri yılışık ve aşağılık bir yaratık olduğunu gözden silemiyor. Lenny'yi buraya çağırmış bu gece Kızacağız ne yapacağını şaşırdı Sekreteri diye onun her isteğine boyun eğecek değil ya Hastalığıyla mı uğraşalım Yoksa böyle münasebetsiz bir saatte çağrılışının peşine mi düşelim Gelişimin sebebini anladınız değil mi? Şu Nedlow denen adama unutamayacağı bir ders vermek istiyorum Nasıl bir ders vermeyi düşündüğünüzü baya merak ettim <gülüyor> Herkesin kendine göre usulleri vardır değil mi? Ne zaman döner? Ee, bir işe çıkmış gecikicini telefonla bildirdi hmm, Kim ne dolaplar çeviriyordur Hiçbir sözüne inanmıyorum ben artık <gülüyor> Saatte bir hayli geç oldu Son metroyu kaçırmamalıyım Korkarım buraya kadar boşuna geldiniz bayan Denkortu Bence pek de boşuna geldim sayılmaz. Hiç olmazsa şu odayı gördüm. İçimde şu odayı görmek için dayanılmaz bir istek vardı. Hmm, kızı yattığı kanape bu olmalı. Gazetelerde resmini görmüştüm. Burada bir cinayet işleneceğini düşünmek aslında bir hayli güç. Haklısınız. Ortam düşünülen cinayet sahnelerine pek uymuyor. Cinayetin burada işlenmesi babanız için korkunç olmuştur herhalde. Bu cinayetle ilgili çok şey biliyorsunuz anlaşılan. Duruşmaya geldiniz mi? Aa, tabii geldim kaçırır mıyım hiç. Her duruşmaya giderim. Yanıma çantamı da alırım. İçinde sandviçlerim ve termosum vardır. Memurlar hatta yargıçlar bile tanıdılar artık beni. Koridorlarda karşılaştığımız zaman selamlaşırım. Aynı konsere gider gibi. Evet ama bir farkla orada müzik yoktur. Bazen gizli duruşmalar olur. Onların sonucunu öğrenmek daha da heyecan vericidir Peki ya Paul Simit davasına ne dersiniz? Biliyorsunuz bir hafta kadar sürdü o duruşma Savallı çocuk Her neyse benim artık gitmem gerek. Neden savallı dediniz? E neden olacak çocuğa acıdığımdan tabi O duruşmada en ön sırada ben oturuyordum Gözlerimi gözlerinden ayırmadım e, Durun bayan Dengort bir sigara daha için Hı, Teşekkür ederim Çocuğu öyle saatlerce seyretmek Çok üzmüştü beni Nasıldı ne yapıyordu Elleriyle saçlarını karıştırıyor Parmaklarıyla oynuyor çekiştirip duruyordu Yargıç kararı açıkladığı zaman Dünyanın başıma yıkıldığını sandım Söylenenlerin hiçbiri gerçek değil Diyordum kendi kendime Oysa bu odada geçenlerin tümü gerçekti değil mi Peki benim tanıklığım nasıldı sizce? Çok şaşkın görünüyordun Martin Heyecandanman tanıklığını olumsuz yönde etkiledi Biraz daha soğukkanlı olabilseydin Peki ya Nedlov? O nasıldı? Profesyoneldi tam bir profesyonel Ağzını her açışında herkes gerçeği söylediğine inanıyordu Ancak çocukta anlayamadığım bir hava vardı Hele yargıç kararı açıklarken öylesine bir tavır takılmıştı ki Kendi kendime bu çocuk suçsuz yazık oluyor dedim Evet yazık oldu Çok yazık oldu <gülüyor> Gidiyorum ben Biraz daha oturursam eve kadar yürümek zorunda kalacağım Hoşçakalın İyi geceler bayan Denkort İyi geceler Artık öğreneceğim hiçbir şey kalmadı Martin Bu işi sonuna dek yürütmemek için Hiçbir neden yok önümde Sonuna dek ben de yanınızdayım bayıfendi Siz yatmadınız mı Hirda? Neden giyindiniz öyle? Dışarı çıkacağım, perokeden randevum var Nedir o peroket? Solo'da bir gece kulübü Gece kulübüne valizinizle mi gidiyorsunuz? Arkadaşıma sürpriz yapmak istedim Valizi evine bıraktıktan sonra gideceğim kulübe Hem yarın ayrılacağımı söylemiştim size Yarın herkes ayrılıyor, isterseniz kutlayalım bunu ee, Bayan Lida, biraz viski Teşekkür ederim ee, Getir bardağını, bak Burada ilk kez böyle oturduğumu söylesen bilmem bana inanır mısınız? Az önce dayanılmaz bir sıkıntı kapladı içimi Hilda dedim Şu kapıdan çıkarsan her şey değişir senin için Sağlığınıza Teşekkür ederim Değişik işlerde çalıştım Sekreterlik yaptım, tezgahtarlık yaptım Tabii bu arada bir takım olaylarla karşılaştım Hizmetçi sözcüğü dışarıdan pek hoş gelmiyor insana değil mi? Ama ben bu ad aldığında daha güvencede olacağımı sanıyordum Peki ne oldu? Yanılmışım Arkadaşımın sözleri doğru çıktı Artık bu evde de duramam Hele bayan olmayınca hiç duramam ee, Biraz daha biski uh, Bir tanesi başımı döndürmeye yetti. Olsun canım ne çıkar konuşuyoruz Konuşurken iyidir Çok iyi çocuktur şu Martin Martin'i severim Sağlığınıza, Sağlığınıza. Artık evlenmeye karar verdim Bu gece buluşacağım arkadaş Damat adayı <gülüyor> Martin seni evime çay içmeye beklerim Sakın unutma Kadehimi evliliğinizin şerefine kaldırıyorum Bakın ona varım işte İçelim <gülüyor> Hadi şu halıyı kaldırın biraz dans edelim Martin bir plak koysana Söylediğini yap Martin koy plakı Hadi dans edelim Önce sana güzel bir armağanım var Hilda Şurada yan odada Armağanını burada görmek isterim Yoksa güzel bir yüzük mü? Üzerinde koskoca bir elmas olmalı. Yok yok hayır yüzük değil bu. Hadi gel. Gel de göstereyim. O halde kolyedir. Kolye olduğunu biliyorum. Şunun sesini alsana Martin. Belki biraz beklesek. Ne diyorsam onu yap kaybedecek zamanımız yok. Bana pol dediniz Bir şeyiniz yok ya Yok yok hayır Kendimi çok iyi hissediyorum Şimdi sıra Bay da. Neredeyse gelir Kapı açılıyor Çabuk şu çantayı valizi kaldır ve bizi yalnız bırak Aa, Bu saate dek nasıl oldu da oturdunuz şaştım Siz garda değil miydiniz? Paris'e gitmekten vazgeçtim Neden neden vazgeçtiniz gitmekten? <Gülüyor> Tiyatrodan kocamla birlikte çıktık Gara kadar götürdü beni Tam vedalaşacağımız sırada ağlamaya başladı Biliyorsunuz sizin yanınızda da sıkıştırmış kalbi Nedir o kağıt öyle bana mı Evet Hilda size vermemizi istedi Gitti mi Gitti. Ay, Doktora telefon etmeliyim Nedlov ilgilenmesi gerek Hay Allah'ım numarasını da unuttum yani Büro da olacak şimdi alıp dönerim Vera evet. Sizinle konuşmam gerek Dinliyorum bayfen Oturun lütfen ee... Bana karşı çok iyi davrandınız inceliğinizi unutmayacağım ancak şu anda alt üst olmuş bir durum diyeyim. Bu durumu bilmenizi isterim. Benimle daha açık konuşabilirsin. Lütfen sözümü kesmeden dinleyin. Size benim için çok önemli olan bir şeyi açıklamaya çalışıyorum. Bakın, ama... önemli, önemli olduğu kadar şaşırtıcı da. Doğduğun günden bu yana silik bir insan olarak yaşadım. Ne zaman önemli bir şey söyleyecek olsam altındaki sandalyeyi çekerek yere düşürdüler beni. Gecelerce kulaklarımı Kahkaha sesleri çınlattı. Şimdi beni yere düşürenlerden birine güzel bir plan hazırladım Şaka ediyorsunuz Sizin gibi bir adamın bu sözlerine inanmam <gülüyor> Bir hayli içmişsiniz Gülmeyin Bana kalırsa durumunuz hiç hoş değil bayfen Şimdi izin verirseniz üstümü değiştireceğim Her şeyi mahvetti Her şeyi mahvetti bu kadın Bırakmayacağım peşini Ne var? Ne oldu? Ee... Bir şeyiniz yok ya bayken Hayır yok, yok bir şey mi geçti ah, İçkiden olmalı çok içmişsiniz <gülüyor> Rahatsız ettiğim için bağışlayın İçki dokunuyor içmemeliydim Bakın dinlenmeniz gerek Hemen gidip yatsanız iyi olur Ben Nedilova bekleyeceğim neredeyse gelir zaten Ay, Doktorun telefon numarasını Alacaktım bürodan aklım iyice karıştı Doktorun numarasına Martin bakar Siz rahatsız olmayın Bak e, o numarayı hemen bul Martin Ben yukarı çıkıp bir şeyler hazırlayayım ne yapacağız Sen içeriden şu doktorun telefon numarasını bul önce Yoksa içeri girmekten korkuyor musun Küçükken düşlerinde cinayet işlediğimi görür Korkuyla uyanırdım Bu korku bir zaman sürerdi Oysa bu gece tersine En sevdiğim arkadaşımın öcünü alıyorum Az önce içki verdiğim kadın Bana sarılan kadın içeride cansız yatıyor Onu öldüren benim Sen hiçbir şey yapmadın Onu ben öldürdüm. Bırak o silah elinden Martin Planım sonuna dek yürüyecek ve beni kimse rahatsız edemeyecek Kimse rahatsız edemeyecek Yavaş olun sesinizi duyabilir Bağırmıyorum duymaz Planımın yürüyebilmesi için sana ihtiyacım var Hizmetçi kız öldü Artık onu hiç kimse yaşatamaz Başarmam için bana yardım edeceksin Edeceksin değil mi? Baba onu ben öldürmedim Bana güvenebilirsiniz bayıfen Yalnız bayan Vera az sonra buraya gelecek Büroya girer girmez de her şeyi anlayacak. Nereye bıraktın arabanı Aşağıda kapının önünde duruyor. güzel saat kaç? Bir buçuk yaklaşıyor. Sabah olmadan yola çıkmalısın. Yanında çok yük var mı? Yalnızca iki valiz iki küçük valisimi alıyorum. Bagajda bir şey yok değil mi? Bagaj boş. O televizyonu getirdikleri karton kutu hala değil mı? Evet. Hı her şey yolunda Martin. Ee, kocamdan hala hiçbir haber yok değil mi? Savaya telefon etseniz. Hı, haklısınız hemen telefon etmeliyim. Martin. Biraz benimle gelir misin lütfen Alo Kulüpsal oy mu Bay Medloff'un orada olup olmadığını öğrenmek istiyorum Bekliyorum Bekliyorum Çıkalı az mı oldu Evet Teşekkür ederim Aa, Nedir o Ne yapıyorsunuz o kutuyu Odamdaki bazı eşyaları bu kutunun içine koydum Martin Beyfast'a çabuk varmak için şimdiden gitmek istiyor Sabah erken gitsen daha iyi değil miydi Şimdi gidiyorum, hoşçakalın Peki Martin, güle güle Bir şey söylesem de dinlemeyeceğini biliyorum Başarılar dilerim Yazarsan seviniriz Söylediklerimi unutma Martin, yersiz davranışlara gerek yok Kararımı verdim Bayfen Siz şu kutuyu asansöre kadar taşımama yardım edin yeter Düşünceli bir haliniz var Bayfen Uzunca bir zamandır yanınızdayım Sizinle ancak bu gece yalnız kalabilir. Evet, gerçekten öyle. Bir şeyiniz yok ya. Ee, hayır bayan Vera. Bizler için bir yabancı değilsiniz bayan. Bir yabancı? Ee, i̇çkiden mi? Neden olduğunu bilmiyorum ama bu gece üstünüzde bir tuhaflık var sizin. Hiç çok korktuğunuz oldu mu bayan Vera? Çok korktuğum mu? Diyelim ki önceden yapmış olduğunuz bir hata yüzünden hiç ummadığınız bir anda. Bu hatanın borcunu ödemekle karşı karşıya kalıyorsunuz Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum Bayanlara işte şu anda borcunuzu ödemeniz istenebilir sizden ee... Ama bu hiç hoşuma gitmiyor benim çünkü size karşı saygı duyuyorum Ne demek istediğinizi? Lütfen sözümü kesmemenizi rica ediyorum sizden Evet Size karşı saygı duyduğumu söylüyordum Ve işte sırf bu yüzden size bir şans tanımaya karar verdim Suçsuz olduğunuzu kanıtlayabilirseniz kurtulacaksınız Daha açık konuşun hiçbir şey anlamıyorum bir derdiniz varsa birlikte çözümleyelim Bilmezlikten gelmeyin Gelmeyin çünkü bu size hiçbir şey kazandırmaz O gecede aynı tavrı takınmış olmalısınız Martini elinde tabancayla bulduğunuz geceyi hatırlıyorsunuz değil mi? Gerçek kişiliğinizi söyleyin bana Kimsiniz nereden geliyorsunuz ne istiyorsunuz? Size yakın biriyim bayan Vera Bazı sırlarınızı bilecek kadar yakın Az önceki sözlerinizde haklıydınız Size bu kadar yakın biri yabancı olamaz Hayır O öldürmedi İnanın bana onu o öldürmedi. Martin'le konuştum biliyorum. Beni ilgilendiren o değil. Nedlav'ı suçluyorsunuz. Hiçbir yargıç onu bu suçtan yargılamaz. Çok geç. Şu anda yargıcınız karşınızda duruyor. Ne demek istiyorsun? Ve yargıcınız her şeyi biliyor Bayan Vera. Size inanmıyor. Nedlav öldürmedi. Lütfen. Zamanınız değerli. Onu boş yere yitirmenizi istemiyorum Hayır öldürmedi Öldürenin o olduğunu ne zaman anladığınızı bilmek istiyorum O öldürmedi diyorum size Katilin Nedlov olduğunu ne zaman öğrendiğinizi sordum He İstemiyorum polisin öğrenmesini istemiyorum Polis hiçbir şey öğrenmeyecek Söyleyeceksiniz polise söyleyeceğinizi biliyorum Tatildeki evden gece yarısı dönmüştü değil mi hatırlıyorsunuz O zaman mı öğrendiniz Hayır hayır o an her zamanki gibi tartıştıklarını sanmıştım Sabah kahvaltı sırasında telefon çaldı Poli tutukladıklarını öğrendim Nedlov'un yüzü birdenbire değişti Bir şey söylemediniz mi? Önce söylemedim ama o gece odamıza çekildiğimiz zaman Onu sen öldürdün Nedlov dedim Bir an hiçbir şey söylemedi Sonra evet dedi Pol'ün suçsuz olduğunu Kurtarmamız gerektiğini söyledim Polise haber vermeliyiz dedim Birden değişti Her yana titremeye başlamıştı Kendini öldüreceğinden söz etti Önce beni korkutmak için böyle söylediğini sandım Fakat bürosunun başında tabancayla görünce yenik düştüm o zamandan bu yana bu konu bir daha açılmadı ah, Anlatmamı neden istediniz Neden anlatmamı istediğinizi bilmeliyim Bileceksiniz bayan Vera Biraz bekleyin öğreneceksiniz Onun yanında hiçbir şey söylemeyeceksiniz değil mi Söylemeyeceğim Az önce bana yalan söylediniz ben size yalan söyledim. Polise haber vermeyeceğinizi söyleyerek aldattınız beni Polise hiçbir şey söylemeyeceğim Polis hiçbir şey bilmeyecek Vera Vera sevgilim neredesin, neredesin Ay, sevgilim? Buradayım sevgilim Bak buradayız işte Bu gece algonsu bir göreceksin Onu bir göreceksin ki Bu saate kadar yatmış olmalıydın <gülüyor> Hem bu kadar içmen hiç doğru değil Daha Saçmalama canım çok iyiyim ben görmüyor musun <gülüyor> Hey üstad demek sen de buradasın Bir şeyler içelim mi ha İçelim istiyorsanız evet. içelim tabii Hayır hayır yeteri kadar içmişsin sen ee, Nasıl geçti oyun Nasıl geçecek kazandım Kazanıverdim işte Yarın çarşıya çıkıp dükkanların hepsini boşaltabilirsin Hemen yatman gerek senin Dur canım dur <gülüyor> Bayfen güzel bir sürprizim var size Nedlo motor fabrikalarında Çok ilgi çekici bir işe ne dersiniz ha Bu gece bir şey dikkatimi çekti He. Tam bir aile oluşturduk burada Klasik bir aile Neden olmasın Klasik tabi Klasik şeyleri oldum bittim severim ben Şu anda bu odayı bir bataklık gibi görüyorum Biraz hmm. kıpırdayacak olsak Üçümüzde batacağız sanki Sizlere bir açıklamada bulunabilir miyim? Ne açıklaması yapacaksınız bakayım ya Şirketle ilgiliyse Yarın sabah bir gelin Yapacağım açıklama için zaman hiç uygun değil Biliyorum bayan Vera Kocanız öyle bir durumda ki Ne söylediğimi anlamayacak bile hmm. Zaten yapacağım açıklamanın pek işe yarayacağını sanmıyorum ama sizi şaşırtıcığına hiç kuşkum yok Ne oluyor ne konuşuyorsunuz öyle Asılan çocuk Yani Paul Benim oğlumdu Bayefend Çok üzgünüm Ne olur Bir dakika izin verin bana Hemen dönerim Beni duyuyor musun Nedlov Bayefend Yatmadınız mı siz hala Alın şu tabancayı Bay Nedlov Hadi tutun Yok yok öyle değil sıkıca tutun Ne oluyor mu var şimdi Kaldırın şöyle dik tutun Dik tutun diyorum ee, Hadi. Ah. Çekin tetiği ee, Bu tabanca benim tabanca Çek tetiği Nedlo Nedlo Nedlo vurdun onu şey, Ne oluyor Ben bir şey yapmadım Vurdun onu Nedlo Onu sen öldürdün Sen öldürdün Sen öldürdün Sen bir yabancı atlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Emlin Williams Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Zihni Küçümen Efektör Korkmaz Çakar Boynya sanatçılar, Fen Kamran Ustaer, Martin Erhan Yazıcıoğlu, Vera Ayşegül Yalçın, Nedlow Metin Serezli Hilda Candan Sensay Dane Kort Güler Ökten. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.